Merhaba değerli dinleyenler. Yine yeniden bir uzun yol köşemizden, bölümümüzden sevgiler, saygılar ve uzun bir aradan sonra Sefer Yeşil Bey ile tekrar birlikteyiz ve şu an kendisi Ankara'da benim misafirim olarak benim evde bulunuyor. Hal böyleyken bir araya geldiğimizde son dönemlerde yaptığımız gibi uzun yol bölümleri. Oluşturmaya gayret ediyoruz ve bugün yine birkaç bölüm oluşturmaya gayret edeceğiz. Daha sonra Enlem ve Boylamın değişik bölümlerinde yayınlamaya gayret edeceğim. Önceki Enlem ve Boylamlara dair uzun yol köşemizin bölümümüzün olduğu Enlem ve Boylamlara dair bazı yorumlar vardı. O yorumlardaki birkaç maddeyi hızlıca değerlendirmek istediğini söyledi Sefer Bey. Ondan sonra şeye geçeceğiz. Yani asıl bugünkü konumuza geçeceğiz. Bugünkü konumuzu da söyleyeyim. Kur'an hakikatleriyle günümüz insanının buluşamamasının önündeki engelleri konuşacağız bugün Sefer Yeşil Bey ile. Evet Sefer Bey en son olarak gelen yorumlardan bir tanesi bu diğerlerini belki ilerleyen zamanlarda değerlendirebiliriz dediniz. O yüzden onlara girmeyelim dediniz. Sadece bir madde olarak şunu değerlendirelim dediniz. Son olarak işte yalnızken yalnız olmadığımız meselesiyle alakalı olarak umman kullanıcı adlı arkadaşın e, yorumunda geçen bir ifade. İnsan iç dünyasıyla ile iletişime geçtiğinde acı tatlı iyi kötü taraflarını keşfediyor. Peki ama insan içindeki kötüye nasıl iman ettirebilir sorusuna cevap vereceksiniz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa Hocam. Bu soruya isterseniz hemen başlayalım. Cevabımızı verelim. Daha sonra asıl e, bugünkü konumuz olan mevzuya geçeriz. E, kardeşimiz burada e, programı dinledikten sonra e, bir soru soruyor. E, bir düzine soru soruyor. Ama en son sorduğu soru bizim için en değerli olan. Yani e, insanın iş dünyasında bir iletişimi olduğu sürecini bir önceki programda anlatmıştık. Yani iletişim iki türlüydü. Bir tanesi kişinin kendisiyle olan iletişimiydi. Diğeri de kendisinin dışındaki diğer varlık ve insanlarla olan iletişimiydi. Ama insan yalnızca iletişim deyince diğer insanlarla değil kendisiyle de bir iletişim süreci vardı. Asıl mesele de burada gerçekleşiyor. Kişi kendisindeki iç iletişimi sağlıklı değilse dışarıdaki iletişiminin sağlıklı olamayacağını biz biliyoruz. Peki kendisindeki iç iletişim dediğimiz şey ne? Ne kastediliyor? Yani iç iletişimden maksat nedir? Bunu konuşmamız gerekiyor. Biz şöyle bir şeyden bahsetmiştik. Nefsin iki yönü vardı. Bunlardan Kendisini yani nefsi iyiliğe çağıran yönü vicdan, kötülüğe çağıran yönü de idi. Kardeşimiz burada diyor ki bu kötülüğe çağıran yönümüze nasıl iman ettirebiliriz? Yani nasıl iman ettirebiliriz sorusunda iman kelimesinin kavram olarak açıklanması gerekiyor. İman Kur'an'da yalnızca hak olarak kullanılmıyor batıl olarak da kullanılıyor yani batıla iman batıl imandan bahsediliyor çünkü iman demek inanmak demektir yani hani daha önce neden bahsetmiştik biz İslam Müslüman, Mümin iman ve imanın şartlarından bahsetmiştik ya burada imanı yalnızca hak olan yönde kullanılan bir bilgi bir inanç olarak değerlendirmemek batıl yönde de kullanılması gerekiyor. Mesela cennete ne ile gidilir? İman ile gidilir. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Cehenneme ne ile gidilir? O da da iman ile gidilir. Cennete hak iman ile, cehenneme de batıl iman ile gidilir. Çünkü imansız insan yoktur. İman. Ama biz iman kavramını devamlı hak yönünde kullandığımız için imanlı olmak demeyi hak yoldaki iman olarak algılıyoruz. İmanlı olmak demek hak imanlığı mı, batıl imanlığı mı diye sorulamak gerekiyor. Çünkü kelime anlamı inanmak, inançtan geldiği için bu şekilde algılamamız gerekiyor. Buradan anladığımız kadarıyla ama e, yani sorudaki kalıpta e, hak olan imandan söz ediliyor. Çünkü e, hani sanırım oradaki kötü taraf derken nefis kastediliyor. Ona iman ettirmek, ona hak olan imanı tattırmak, doğruluğa sevk etmek için neler yapılabilir gibi anlaşılıyor galiba. Buyurun. Ee, Mustafa Hocam şu çok önemli. Nefis kavramı bugüne kadar bize anlatıldığının ötesinde bir anlamı var Kur'an'da. Yani nefsi kötülüğü emreden bir şeymiş gibi algılamak başta yanılgılı, yanılgıdır. Çünkü nefis, kötülüğü de iyiliği de içinde bulunduran yapıdır. Yani siz bir nefissiniz. Ben bir nefisim. Nefisin zaten kelime anlamı zat demek, ben demek. Yani şu sefer yeşilin bir bütünü nefistir. Bu nefsin iyiliği emreden bir yönü vardır. Kötülüğü emreden bir yönü vardır. Nefsin kötülüğü emreden kötülüğe çağıran yönüne heva denir iyiliğe çağıran yani tam bu kötülüğe çağıran yönünün tam zıttına vicdan denir. Yani vicdan bir nevi Allah'ın bizdeki sesidir yani. O yüzden vicdan eşittir, fıtrat demektir bir yönüyle. Şimdi buradaki sorunun en temelinde bir kere biz hiçbir zaman şunu unutmayalım. Hevanın varlığı insanın en temeldeki gerçeğidir. En temeldeki gerçeğidir. Hangi anlamda söylüyorum? Eğer ki siz hevanızı hak imanla iman ettirme gibi bir durumunuz olsaydı ne olurdu biliyor musunuz? Melek olurdunuz. Yani sizden heva alınmış olsaydı, insanda heva olmamış olsaydı ya da insandaki bu heva terbiye edilmiş bir durumda olsaydı ne olacaktı? Siz insan olma mahiyetinden farklı bir boyuta geçecektiniz. Yani mesela evrendeki hiçbir varlıkta heva yoktur. Mesela hayvanlarda heva yoktur, bitkilerde heva yoktur. Meleklerde heva yoktur. Cüzi irade sahibi, yani tercih yeteneği olan varlıklarda heva vardır. Zaten insanın ayağının kaydığı en büyük nokta İslam'ı anlayamaması. Ve bu İslam kelimesi kavramı içerisindeki fıtratıyla buluşamamasıdır. Tekrarlıyorum. Biz içimizdeki heva yönümüzü öldüremeyiz, yok edemeyiz. Ama seçim ve tercih kapasitemiz olduğu için bunu vicdan yönünde kullanıp heva ile mücadelemizi veririz. Onu terbiye etmek mi bir yerde? Yani terbiye etmekten anlaşılması gereken neyse... Bunu da Kur'an'ın öğrettiği şekilde yaparız Hani mesela şu çok tehlikelidir Hani bunu terbiye etmeyi Bir mistiklikle algılayıp Kendi kabuğunuza çekildiğiniz zaman da Yine kelime-i tevhide Hakikat ile anlayamadığınız ortaya çıkar Şöyle düşünün Yeryüzündeki mücadele ve Yeryüzündeki tapınılan ilahların En tehlikelisi Hevadır Yani tabiri caizse hatırlar mısınız Bir örnek vermiştik ne demiştik bir köyü sinekler basıyor ve köylü bu sineklerden çok tedirgin oluyor. Herkes eline bir mekanizma alıp sinekleri öldürmeye başlıyorlar. Herkes sinekleri öldürmeye çabalamasına rağmen sineklerde hiçbir azalma olmuyor ve artık köylü bıkıyor. Ne yapıyor? Diyorlar ki bir tanesi arkadaşlar bakın bu sinekleri öldür öldür bitmiyor. O zaman bu sineklerin türediği ürediği bir yer olmalı. Bir araştıralım. Bir araştırıyorlar. Köyün yakınında bir yerde bir bataklık var. Orada birkaç hayvan ölmüş ve orası artık sinek üreten bir hal almış. E, köye devamlı sinek oradan geliyor. Orayı toprakla örtüyorlar. üzerine suluyorlar, kapatıyorlar. Artık sinekler e, köyde sinek kalmıyor. Affedersiniz, köyde sinek kalmıyor. Şimdi demek ki sineklerle uğraşmak e, işin zor tarafı. Yani tezahürlerle uğraşmak işin zor tarafı. Tehlikenin, pisliğin e, kaynağını bulup onu örtmek, onu tedavi etmek gerekiyor. İnsandaki bütün kötü tezahürlerin temeli hevadır. Bütün kötü tezahürler. Bütün iyi tezahürlerin temeli de vicdandır. O yüzden biz tutup da hevanın bizdeki tezahürleriyle uğraşırsak, kötü olan tezahürleriyle uğraşırsak Asıl kaynağı hevayı kaçırırız. Bize düşen cüz'i irade sahibinin zaten kelime anlamı hatırlar mısınız o ilk sohbetlerimizde şeyden bahsetmiştik. İnsan en derinde neydi? Tercih edebilme özelliğiydi. Tercih edebilme özelliği demek ne demekti? Kendisindeki bulunan iki yönden bir tanesini tercih etmekti. Ve Kelime-i Tevhid kendi iç hakikatinde Red ve kabullerden oluşmaktaydı Yani Kelime-i Tevhid'deki Red ve kabullerden kastımız Reddedilmesi gereken bir durum olduğunu Kabul edilmesi gereken de bir durum olduğunu Önce reddetmemiz gereken şeyleri reddetmemiz gerektiğini Ve bu mücadelenin sonucunda da Kabul edilmesi gerekeni kabul etmemiz gerekiyordu ya Orada ne demiştik? Reddedilmesi gereken ilk sahte ilahın ismi neydi? Hevaydı. İkincisi Taguttu. Üçüncüsü Cip'ti. İşte burada Allah öyle bir e, hakikatle bize e, karşı karşıya bırakıyor ki reddetmemiz gereken sahte ilahlardan en tehlikeli olanı bakmamızı e, en zor, bakılacak en zor yere koyuyor. Nereye? Kişinin kendi içine koyuyor. Ve insan hep dışarıda arar bir şeyleri. Aslında dostu da düşmanı da içeridedir. Sizin dışınızda düşmanım dediğiniz kişiler zaten sizin gibi düşünmeyenler olduğu için sizin tercihinize uymayanlardır. Şöyle düşünün siz eğer hevayı tercih ettiyseniz dışarıdaki vicdanı tercih etmiş sizin düşmanınızdır. Siz vicdanı tercih etmişseniz dışarıdaki hevayı tercih etmiş sizin düşmanınızdır. Şöyle düşünelim. Mesela siz Mustafa Hocam kendi içinizde e, hevayı tercih etmiş olun. Ya da pardon siz vicdanı tercih etmiş olun. Siz vicdanı tercih ettiyseniz Allah korusun ben de hevayı tercih ettiysem ikimizin aynı ortamda bulunması çok zordur. Yani biz birbirimizden hoşlanmayız. Çünkü içeride onlar da birbirinden hoşlanmıyorlar. Yani heva vicdanın tam zıttını, vicdan da hevanın tam zıttını söyler. Programları böyledir. Ama nefis o zaman vicdan ve hevanın toplamı mıdır? İkisinin bir bütünü müdür? Çünkü az önce söylediniz ya, nefis iyiliği de emredebilir, kötülüğü de emredebilir diye. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Nefis denilen yapı Allah zaten ayetlerinde bunu söylemiştir yani. Nefsi bir düzen içinde yaratıp ona fucurunu da bundan sakınmayı da emreten yönünü veren Allah'tır. Yani iyi ve kötü yönü kişi kendi içerisinde barındırır. Zaten tercih edebilme özelliğinin, cüzi iradenin ehemmiyeti Buradan kaynaklıdır neyi tercih etmek Hakkı tercih etmek Peki hakkı tercih etmek neyi tercih etmek demektir Vicdanı tercih etmek ve içimizdeki bizi olumsuzluğa çağıran yönümüzü reddetmek demektir ee, Tekrarlamak gerekirse Biz hevaya hiçbir zaman kendi isteğimiz doğrultusunda iman ettiremeyiz Çünkü heva batıl imanlıdır ve varlığının hikmeti de budur Yaratıcı bize onu koymasının bir hikmeti vardır. Yani biz hevamızın varlığından da aslında hak mümin olmuş olsaydık memnun olacaktık. Çünkü hevanın sizdeki varlığı sizi insan ediyor. Cüz'i irade sahibi dışındaki varlıklarda bir düzensizlik, bir ahenksizlik, bir çatışma, bir mücadele yoktur. Yeryüzünde yalnızca ve yalnızca cüz'i irade sahibi varlıklarda bu mücadele vardır. Buradaki mücadeleden kasıt, yeryüzünün dini İslam'dır. Fıtrat dini üzerinedir. Yani bütün varlıklar hakikatlerini vicdandan beslenerek, fıtratdan beslenerek devam ettirirlerken Yeryüzünde tek problemi çıkarabilecek, fesatı çıkarabilecek, düzensizliği çıkarabilecek, problemi çıkarabilecek tek yapı hevadır. Bu da cüz'i irade sahibinin kendi içerisindedir. Peygamber Efendimizin mesela e, bazı hadislerde ne diyor? E, siz daha iyi bilirsiniz. Mesela ne diyor? He, o hevasından konuşmaz diyor. Peygamber Efendimiz'i peygamber yapan bir özelliği onun hevasından konuşmamasıdır. Eğer ki Kur'an'ın vahyin bize rehberliğine hevası karışmış olsaydı biz diyeceğiz ki o da bir insandı. Hevası karıştı, karışabilir diyecektik. Ama onun hevası terbiye edilmişti. O Resul'dü çünkü yani. Artı ayetlerle Peygamber Efendimiz uyarılır. Sen onların hevasına uyma bir ilim üzerine saptırılmış insanların hevasına uyma, hevaya uyanlar e, hüsrandadır İşte bu heva havaramını üzerine çok iyi mercek tutmak gerekiyor bizdeki hevanın bir hikmeti bir varlık hikmeti var ama bütün problemlerin temel kaynağı da o, az önceki verdiğimiz o sineklerin ürediği e, bütün problemlerin tezahürlerin e, ürediği şey hevadır yani. Ve bizim reddetmemiz gereken, ilk reddetmemiz gereken nefsimizde bulunan bu kötülüğü emreden, bizi kötü yönünde, kötülük yönünde bizi sevk eden e, hevayı reddetmemiz gerekiyor. Hatırlar mısınız? Mesela e, bu hangi söyleşiden yola çıkarılarak bize söylenmiş. Biz mesela evde yalnızken, tek başımızayken, hiçbir kimse yokken bile Şeyler kendi dinleriz. iş dünyamızda bir şeyler dinleriz. Bazı görüntülere maruz kalırız. Şimdi şunu düşünüyorum. Bana bazı görüntüler geliyor zihnime. Bazı sesler geliyor. Bazı e, iletiler geliyor. Diyorum ki bu iletiler, bu görüntüler, bu sesler nereden geliyor? Bazıları geçmişte hafızamda olan şeyler... Ama ben onu bilinçli olarak düşünmek istemesem dahi zihin arenama getirtilip izletilmek isteniliyor. Bazı da, bazen de ne oluyor? O kadar güzel görüntüler, o kadar güzel sesler, o kadar güzel iletiler geliyor ki. Bunun da kaynağının vicdan olduğunu biliyoruz. Yani ben kötü bir görüntünün ucundan tutuyorum. Ya bu görüntü nereden geliyor bana diyorum. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Karşıma bir bakıyorum. Heva çıkıyor. Yani heva varlığının bir hikmeti vardır. Bizim insan olabilmemiz için hevanın bizde olması şarttır. Çünkü bu iki yön olursa ancak cüzdi irade, tercih yeteneği olarak varlığını sürdürebilir. O yüzden buradaki soruyu biraz şumullendirdik ama daha önce de çok bahsetmiştik. O yönümüzü kesinlikle hak doğrultuda kullanamayız. Yani hak doğrultuda kullanamayız. Öyle olmuş olsaydı heva hani tasavvufi yapılarda nefsi öldürmek, nefsi terbiye etmek, yok etmek diye kavramlar var ama bu mümkün değildir yani. Heva hiçbir zaman ölmez. Hiçbir zaman. Nedeni heva sizin ilminize, sizin birikiminize yani sizin kendinizi yetiştirdiğiniz her konuma göre kendisini yeniden programlayan bir yapıdır. Yani alim oldum, evli oldum, erdim, bittim diyemezsiniz. Sizin ilminiz, sizin ufkunuz genişledikçe hevanın oyunları, sizi baştan çıkarma çabaları da kendi içerisinde yeniden programlanır. O zaman şu mudur hocam? Yani ben e, şöyle bir sonuca vardım. Bilmiyorum ne derece doğru olur. Şimdi e, madem ki hevayı yok edemiyoruz. Onu en azından o, gelecek e, yönlendirmeleri bir şekilde sinyal olarak algılayıp işte doğru yolda olup olmadığımızı o sinyale göre belirleyebiliriz gibi. Yani mesela hevadan geldiğine inandığımız bir, bir şeyi yapmamak gibi yani onu tamam oradan geliyor e, kötü bir şey ya da diyelim ki iyi bir şey yaptık A, ama heva bundan hoşnut değil e, rahatsız oluyor e, buradan hevanın rahatsız olması bizim iyi bir şey yaptığımız anlamında bir sağlama işlemidir belki de bir onay işlemidir gibi o anlamda mı kullanmak gerekiyor nasıl e, şimdi çok güzel bir yere dokundunuz Mümin e, yanlış yaptığında e, gönlü acı çekendir zaten. Yani hata işlediğinde kalbi gönlü burulan e, insan mümindir. Yanlışlar yaptığı, hevadan gelen her mesaja uyup ve yeryüzünde bu mesajları uyguladığı halde gönlü hiç muzdarip olmuyorsa, yüreğe acımıyorsa bir kişinin heva'ya uyduğu halde bu insan kendini kaybetmiştir. Artık nefsin oto kontrol sistemi olan cüz'i irade hevanın eline geçmiştir. Yani heva kale olan cüz'i iradeyi ele geçirmiş ve artık yaptırmak istediği her şeyi yaptırıyordur. Cüz'i irade kendini kaybetmiştir. Çünkü cüz'i irade en derinde tercih yeteneğiydi ya Tercih yeteneğine verilen donanımlar tercih kapasitesini ele geçirmiş ve kendileri doğrultusunda kullanıyorlardır. O yüzden insanımıza bakarsanız iradenin hakkını vermek diye ifade edilen şey hevadan gelecek her şeyi reddetmek demektir. Bakın hevaya gönüllü uymak başkadır, hevaya gönülsüz uymak başkadır. Bunu şu şekilde açacağız. Bunu açmazsak ayağımızın kaydığı noktaları bulamayız. Allahu Teala bize diyor ki: "Kulun. Hevadan gelen her şeyi reddet, vicdandan gelen her şeyi de kabul et." Ya Rabbi, biz bazen öyle durumlar oluyor ki hevamıza uyuyoruz. Ama bu hevaya uymanın iki şekli vardır. Bir tanesi İnsan gaflette bulunur, bir anlık uyku hali, bir anlık boşluğuna dek gelir ve hevası onu aldatabilir. Kişi kendine geldiği zaman bu hevasına uymanın acısını çeker. Buna tövbe ederse bu günah oluyor. Yani günah işlemiş oluyor. Hevasından gelen mesajı yanlışlıkla, gafletle yapmış olup, daha sonra bu hevaya uymanın acısını çeker, tövbe eder, istiğfar eder ve bunu bir daha yapmayacağına karşı söz verirse buna günah deniliyor. Ama bir kısımda hevadan gelenlerini gönüllü bir şekilde kabul edip hiç bundan rahatsız olmayıp yeryüzüne de hevayı yayıyorlar. İsterseniz biraz daha açayım. İlginç zaten. Yani, o, bilmeden hevaya uyunca, hata yapınca... Ona e, tevbe etmek günah diyorsunuz Evet. İlginç bir şey nokta. Ee, şöyle düşünün Mustafa Hocam. Biz yeryüzündeki yaratılan her insanın en temel iki özelliği yani en temel özelliği hevalı ve vicdanlı olmasıdır. Yeryüzünü imar edebilecek insanlar önce kendi iç imarını gerçekleştirmiş insanlarla olacaktır. Kendi iç imarını gerçekleştirememiş, kendi içinde parçalanmış insanların yeryüzüne adaletin getirilebilmesi için mücadele vermesi beklenilemez. Kendisini temizleyememiş yani kendi nefsindeki kirli ve temiz yönün farkına varıp temiz yöne taraftar olamamış bir insanın yeryüzünün temizliğinde çalışabileceği doğru bir kavram değildir. Şimdi az önceki şeye geleceğim. Bakın hepimiz insanız. Ve heva tetikte, devamlı size mesajlar gönderir ki kendisinin seçilmesini ister. Bir örnekle, bir günümüz örneğiyle verelim. Mesela yaratıcı demiştir ki alkol kullanmak haramdır. Ama Müslüman, hak Müslüman Allah korusun bir gün olur bir yerde yanlışlıkla gaflette bulunur. Ortam belki üzerine baskı kurar, yanlışlıkla diyelim ki alkol aldı. Ve evine geldi. Bu durumdan dolayı çok pişman oldu. Ve dedi ki ''Ya Rabbi senin haram kıldığın bir şeyi da benim üzerimdeki baskısıyla ben e, yanlışlıkla yaptım. Affet beni dedi. Tövbe etti. Pişman oldu. Başını secdeye koydu. O kişi günahkar olur. Bakın günah işlemiştir yani. Çok ilginç. Günahkar olur. Ama bir kişi de var ki ya kardeşim 2012 yılına gelmişiz ya alkol falan haram diyorlar. Bunlar e, bırakın böyle işleri. Alkol ne haram olacak kardeşim bunlar uydurma safsata içelim keyfimize bakalım dedi. İçti. Bu mesaj da hevadan gelir. Ve kişi bakın hevasından gelen o süslü görüntülere aldandı ve alkolü kullanmaya başladı. Ne oldu? Allah'ın hükmünün üstüne hüküm bina etti. Alkolün haram olmadığını, aslında sağlık içinde önemli olduğunu falan varsayıp bunu içti. Hatta ne oldu? Bazı insanlara partiler organize etmeye başladı ve alkol partileri verdi. Allah'ın yasak dediğini yapmakla kalmıyor, tuyan ediyor, aşırılık gösteriyor ve bunu pazarlayan hale geliyor. Şimdi şirke girdi kişi. Ha, o zaman ben şu şurada anlaşamadığımız noktaya da benim takıldığım nokta şu. Şimdi o adamın e, yaptığı günahtır. Yani yanlışlıkla da olsa işte günah işlemiştir. Eyvallah. Ben zannettim ki hani ona pişman olup işte af dilediği için e, günahkar oluyor. O değil yani. Değil. Ha, anladım. Şimdi yani, oturdu. İki kişi profili gösteriyoruz. İki fotoğraf karesi hmm. koyuyoruz burada. Bir tanesi, bakın. Allah'ın yasaklarını e, Peygamber Efendimiz'e gelip yapmak ayrıdır. Allah'ın emrini görmemek ya da yok sayıp kendi bildiğini okumak ayrıdır. Değil mi? Odur yani. Kesinlikle. İşte şu anda e, şu çok önemli. Biz hevamızdan gelen hiçbir şeyi kabul etmeyiz. Reddederiz. Ama bu reddetmek nihayetinde bu işleri yanlışlıkla yapamayacağız anlamına gelmez. Çünkü hmm. heva da vicdan da nefsin donanımlarını kullanır. Ne gibi? Mesela sizde de bende de e, şehvet yapımız vardır bizim. Yani yeme içme hissimiz, uyku hissimiz, konuşma e, e, letaifimiz bunların hepsi vardır. Bunu ya vicdan ele geçirir kullanır hak doğrultuda ya heva'ya ele geçirir, kullanır. Yani kullanılan mekanizma bellidir. Yani insanın donanımlarını kullanırlar. Yani insanların hissiyatını kullanır heva. Nedir? Yeme içme aşırılığa kaçırır sizi. Sağlığınızı bozar, yaşam kalitenizi düşürür. Konuşma duygunuzu e, Allah'ın istemediği doğrultuda tatmin ettirir. Cinsellik duygunuzu aşırılığa kaçarak, haz duygusunu e, ilahlaştırarak e, bunları yapmaya çalıştırır. O yüzden biz hevamızdan gelenleri reddetmek, vicdanımızdan gelenleri kabul etmekle yükümlüyüz. Ve hevamıza karşı her daim uyanık olmalıyız Nöbet tutmalıyız Çünkü heva her an bizim aklımızı başımızdan alabilir yani Gönderdiği mesajlarla kendisi yönünde tercih ettirerek Bir de bu tercihini gönüllü yaptırtarak bizi şirke düşürebilir Allah korusun O yüzden bu soruya bu çerçevede cevap vermiş olalım Hocam çok teşekkür ediyoruz ve o zaman şöyle yapalım. Yani çok daha kısa bitireceğiz bu hususu ve konuya geçeceğiz diye düşündüm ama görünen o ki epey sürdü. O halde bunu biz ayrı bir bölüm olarak değerlendirelim. Asıl konumuz olan işte Kur'an hakikatleriyle günümüz insanının buluşamamasının önündeki engelleri de ayrı bir uzun yol bölümü olarak yapalım. Yeni bir bölümde sizinle birlikte olalım. Evet kıymetli dinleyenler bir uzun yol köşemiz bölümümüz daha sona erdi. Bir sonraki uzun yol bölümünde birlikte oluncaya dek esen kalınız sağlıcakla kalınız.